Benim eşim bektaş, hani bir Ben de sinliyim, üç tane çocuğum var. Çocukları eşim bana karşı yılbaşı ilgili ve şeyle ilgili bana karşı çok hani cephe kurduruyor. Yani dinimiz farklı olduğu için ben de çocukları bırakıp gitmeyi düşünüyorum. Acaba hocam nasıl yap? Yani resmen ben hani gitmem için çocukları şey yaptırıyor. Yani konuşuyorlar. Evet. Şey Çocuklar kaç yaşında Güler Hanım? Birisi 18 yaşında, biri 14 yaşında, biri 6 yaşında. Evet. Hocam, ben evet. onu soracaktım. Hani ne yapabilirim? Yani dinimi çocuklarıma hani nasıl ne yapacağım bilmiyorum. O yüzden kusura bakmayın çok da heyecanlıyım. Peki Güler Hanım. Hemen soralım sorumuzu hocamıza. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Evet hocam bu konu hakkında ne söyleyebiliriz? Evet çok şey söylenir ama burada kısa söyleyelim. Evet. İzdivaç konusunda tercih önemli tabii kiminle evleneceğiniz, inanç noktasında anlaşabilir misiniz gibi konular mutlaka bizim burada üzerinde durduğumuz konular oluyor. Yani biz izdivaçla ilgili dindar olmak ve güzel ahlak konularını vurguluyoruz devamlı. Evet. Yani güzel ahlaklı bir insanla inancı var ama ameli olmasa bile geçinilebilir. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiyeleri arasında ne var? Dindar olmalı, yani Allah'a karşı samimi ve ahlakı da güzel olmalı. Böyle birisini bulduğunuz takdirde evlenin diyor. Peki bu emri Resulullah Aleyhisselam'ın bu tavsiyesini bir noktada uygulamadığımızda zamanlı sıkıntı meydana geliyor. Bence bu çocuklar önemli tabii. Yavrularınız var. Evlenmişsiniz. Bu çocukları terk edip gittiğiniz takdirde bunlar inanç noktasında ne olacaklar? Bunlara bakmak lazım. Evet. Hanımefendi imkanı varsa bu yavruları alsın, büyütsün, dinlerini öğretsin, efendim dualarını alsın. İnşallah Cenab-ı Hak kendisine yardım edecektir. Ha evliliğin devam edip etmemesi ayrı mesele. O konuyu tam e, burada anlatmam belki mümkün olmayabilir. Özel evet. görüşmek lazım. Fakat bizim tavsiyemiz o çocukları dini terbiye, ahlaki olgunluk açısından desteklemek amacıyla hanımefendinin mutlaka yavrularıyla beraber olmasını tavsiye ediyoruz.